إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستقره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهته الله فلا مدلنا ومن يضلل فلا هادينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطه ولا تنتون إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساءا واتقوا الله الذي تساءلنا به ولرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قيما سديدا يصلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدأة وكل بدعة دلالة ve kulle denametim filler. Değerli kardeşlerim Öncelikle İzmir'den gelen kardeşlerimize Hoş geldiniz diyorum Bu haftaki sohbetimizde üzerinde Durmaya gayret göstereceğimiz Mevzu İnsanoğlunda bulunan hasletlerin yaratılışında Allah ve ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu hasletlerin kullanılmasındaki, kullanılması hususundaki sorumluluk üzerine olacaktır. İnsanoğlunun bu hasletleri kullanırken sorumlu olduğu hakkında olacaktır. Konu hasleten korkma, sevme gibi bu hasletlerin kulluk noktasındaki ehliyeti açısından önem arz etmektedir. Mezunun daha güzel anlaşılması açısından isterseniz konuya girmeden önce başlıkta da zikri geçtiği gibi bu hasletlerin neleri kapsadığını nelerin olduğunu izah edelim inşallah. Bilindiği gibi insanın varoluşuyla beraber kendisinde bulunan bir takım bir takım hasletler yani yaratılışının icabı olana, olarak Rabbisi tarafından kendisine verilen bazı hasletler vardır. Bunlar korkma, sevme, buz etme, sığınma, yardım isteme, tevekkül etme gibi, yeme içme gibi, cinsi arzularını takmin edip etme gibi ve buna benzer Kişinin hayatta yaşarken sürekli onlar, onunla var olan hasletlerdir. Yine kısaca şöyle toplayabiliriz. İnsanın fıtratı icabı Allah Azze ve Celle tarafından kendisine dünyaya göndermeden önce bu hasletlerle teciz etmesi, bilgiler ve duygularla tercih ettiği hasletlerdir bunlar. Yani bu hasletler Allah'u azze ve Celle tarafından verildiği gibi insanoğlu bu hasletleri muhakkak kullanacaktır. Aynı yeme içme hasreti gibi. Mesela insanoğlu yeme, yemeden içmeden duramaz yaşamını iddia ettiremez. Yine bunun gibi cinsi münasebet, cinsi arzu, istek hasreti verilmiştir. Bunu muhakkak ama kullanmak mecburiyetindedir yaşamasını sürdürebilmesi için. Ve bunun gibi korkma Hasreti sevme hasreti kin gürtme yani boz Hasreti bir yerlere sığınma, dayanma, güvenme Hasreti isteme hasreti gibi bütün bunların hepsini insanoğlu yaşarken bunlarla beraber yaşar, hayatını bunlarla beraber sürdürür. Zaten bunları insanoğlu yaşamadan hayatını sürdüremez. Nasıl yiymeden, içmeden duramıyorsa aynı o şekilde sevmeden duramaz. Çünkü sevme hasreti vardır. İnsan yaratılırken Allah Azze ve Celle ona sevme hasreti vermiştir. Korkma hasreti vermiştir. Her insan korkar. Ve dolayısıyla bu hasretler insan olduğunun hepsine eşit şekilde dağıtılmıştır. Eşit şekilde verilmiştir. Bu konuda bir insanın veya da bir ırkın, bir soyun öbürüne üstünlüğü yoktur. Herkese eşit şekilde dağıtılmıştır. Fakat insanoğlu bu hasletleri kullanırken Allah'u azze ve celle onun bu hasletleri kullanma ameline kulluk ismini vermiştir. Yani dolayısıyla bu anlaşılıyor ki insanoğlu bu dünyada kuldur. Kulluğun dışına bir saniye olsun çıkamaz. Sürekli kulluk yapar. Ve dolayısıyla e, İsra suresinde geçtiği gibi allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yerde ve gökte ne kadar yaradılan varsa ve bunların arasında ne kadar ne varsa her şey Allah'ı zikreder. Yani bizim gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, duyduğumuz, dokunduğumuz, dokunamadığımız, hissetmediğimiz ne varsa her şey kendi mahsus haliyle Allah'ı zikreder. Kendi yaratılışı icami olarak Allah'ı zikreder. Mesela bir bal arısını düşünelim. Bal arısı, bal yaparak Allah'a yaratılış gayesini sunmaktadır. Bir ineği düşünelim, o inek yaratılışının gayesi süt vermektir. Ve diğer bütün canlıları bu şekilde değerlendirebiliriz. Cansız varlıkları da değerlendirebiliriz. Her şey kendi mahsus haliyle Rabbisini zikreder ve yaratılışının gayesini bir şekilde yerine getirir. Yalnız şurada bir ayrıcalık var ki insanoğlu yaratılışında bunlardan biraz daha farklıdır. Bunların yani insanın dışındaki bütün varlıkların Allah'a sundukları o yaratılış, o zikir konusunda onların isyan etme hakkı yoktur. Öyle bir özellikleri Yoktur. Onlar yaratılışının gayesini isyan etmeden yerine getirirler. Fakat ne var ki insanoğlu yaratılışın icabı olarak kendisine verilen bu hasiletleri kullanırken bu kullanma konusunda mecburdur. Her insan yaşamasını iddia ettirmesi için bu hasiletleri kullanır. Korkar, sever, yer içer. Bütün bu hasiletleri yerine getirmek mecburiyetindedir. Çünkü yasa, yaşaması bir nevi bunlarla devam eden hasletlerdir. Fakat burada ayrı bir şey var ki insanoğlu kulluk noktasında diğer canlı varlıklar gibi muhayar bırakılmıştır. Yani insanoğlu kulluğunu kulluğunu arz etmede muhayar bırakılmıştır. İster Allah'a ve gayrısına. Fakat değerli kardeşler bilindiği gibi sahir sohbetlerde de sürekli geçtiği üzere Allah'u azze ve celle insanlığı sadece ve sadece kendisine kulluk etmeleri için bu aleme göndermiştir. Yani yaratılışının gaye ve hedefi, insanın yaratılışının gaye ve hedefi sırf Allah'a kulluk etmek ve Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaktır. Dolayısıyla insanın böyle bir sorumluluğu Yüklemenin geçerliği için de yani Allahu u Azze ve Celle insanları kendisine şirk koşmadan sadece kendisine kulluk etmeleri için yarattığı için insanoğlunda yaratılışının icabı olarak bu kulluğu yapma özelliği verilmiştir. Yani Allahu Azze ve Celle daha açık bir ifadeyle kendisine kulluk etmeleri için insanlara yönelik vermiş olduğu emirleri ve mehirleri insanların kendisinde bulunan hasletler istikametindedir. <gülüyor> Allah Azze ve Celle nasıl ki şunu oku dediyse insanoğluna, insanoğluna, insanoğlunda muhakkak ki okuma, görme hasreti vardır. Okuma Görme hasreti vardır, göz vardır. Dolayısıyla şu şunu ye dediği zaman muhakkak insan olunda yeme hasleti vardır. Zaten görmen bir insana şunu oku dediğimizde onunla bir nevi alay etmiş gibi oluruz. Allah azze ve celle işte bizden eğer bir kulluk sergilememizi istiyorsa bu kulluğun şümürüne girecek girebilecek bütün hasletleri bize vermiştir. Yani biz o kulluğu yapabilecek kapasitede yaratılmışızdır. Allah bizi yapamayacağımız bir şeyi bizden istemiyor. Eğer biz zaten kulluk için yaratılmışız. Bu kulluğumuz Allah'a olmasa bile insan kulluğu Allah'a olmasa bile yine devam ediyor. Allah insan kulluğun dışına çıkamıyor. İnsan onu var olduğu müddetçe hayat doğumundan ölümüne kadar onun yaşantısı yaşaması bir kulluk manzumesidir. Onun sevmesi kulluktur, onun gülümsemesi kulluktur. Onun tebessümü ibadettir dolayısıyla. Yani insan onu kulluğun dışına çıkamıyor. Eğer insan onu bu kulluğu müsbet yönde kullanırsa Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın göndermiş olduğu peygamberin sünnetine uyarak kulluğunu yaparsa yaparsa bu hasletlerini kullanırsa bu dengeli ve doğru bir kullanıştır. Bunun aksi şeytana kulluğu gündeme getirir. Zaten arkadaşlar bildiğimiz gibi kulluk ya Allah'a yapılır ya da gayrısına. Yani ya Allah'a yapılır ya da şeytana yapılır. Eğer buraya kadar anlatılanlar iyi anlaşıldı ise inşallah anlaşılmıştır geriye açık çok hassas ve iyi anlaşılması gereken önemli bir husus kalıyor. O da insanoğlunun zaruri olarak takdim ettiği bu kulluğu kime? İnsanoğlunun zaruri olarak madem ki bu dünyada kuldur madem ki bu kulluğun dışına çıkamıyor o zaman bu kulluğunu kime yapmalı? Öyle ya Madem ki insan ister istemez bir kulluk programı dahilinde yaratılmış o zaman bu kulluğu kime yapmalı? İşte bu noktada duruyor ve diyoruz ki insanın biraz önceki tarif edilen kulluğu gerçekleştirmede bir seçme hakkı yoktur. Yani kuldur. <gülüyor> yani insanoğlu mecburen yiyip içecek mecburen Sevecek, mecburen korkacak, bir yere güvenip dayanacak, cinsi arzularını mecburen tatmin edecek bir şekilde ama seçip seçmemede yani bunları kullanırken bunları kime kullanacağı konusunda, kimin için yaşayacağı konusunda, kimin kurallarına uyarak bunları gerçekleştireceği konusunda muhayyar bırakılmıştır. Yani ruhu serbest bırakılmıştır. Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi ister inanırlar isteyen inansın isteyen küfredsin ayetindeki gibi. Binaen bu alemde de kulluk iki merciye yapıldığına göre ki biri Allah diğeri de şeytandır dedik az önce. Öyleyse kul mabudunu iyi seçmesi gerekir. Yani zaruri olarak eleme koyduğu bu kulluğunu kime takdim ederse onun onu mabud edinmiş olur. Mabudunu böylelikle seçmiş olur. Yeme ve içme mecburiyetinde olan insan yeme ve içmesini eğer Allah Azze ve Celle'nin helallerinden yer, haramlarına el uzatmazsa bu yeme içme konusundaki kulluğu Allah'a yapılmış olur. Fakat bunun aksine Allah'ın helallerinden yer, haramlarına da el uzatırsa bu konudaki kulluğu şeytana yapılmış olur. Ve bu yine diğer hasletlerde olduğu gibi hepsi böyledir. Mesela cinsi münasebette bulunacak olan bir insan bu konuda Allah'ın sınırlarını tanır, helal yoldan bunu gerçekleştirirse bu konudaki kulluğu Allah'a yapılmış olur. Eğer bunu gayrimeşru yoldan yaparsa bu konudaki kul bu da şeytana yapılmış olur. Ve yine bunlar gibi diğer hasetlerin hepsi aynen böyledir. Ve diğer hasetler kullanılırken de Allahu Azze ve Celle'nin emir ve nehirleri yine gündeme geliyor. Aynı yani yeme içme gibi aynı cinsi arzuların tatmin edilmesi gibi korkma, sevme, bu etme sınırma, isteme gibi hasletleri kullanılmasında da yine insan oluyor, ya Allah'ı tercih eder ya da gayrısını. Halbuki Allah Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ey adam olun, size şeytana ibadet etmeyin. Zira o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana ibadet edin, en doğru yol budur diye tavsiye etmemiş miydin? Yasin 60 61. İşte bu ayeti cehlede insanın ister Allah'tan korkarak ona kulluk etmesi, isterse iblis ve onun avanerlerinden korkarak şeytana kulluk etmesi hususunda irade sahibi olduğu gayet açıktır. Evet arkadaşlar unutmayalım ki korku dediğimiz veya da sevgi dediğimiz bu hasletler kulluktaki önemleri çok büyüktür. Korku ve özellikle sevgi hasreti kullukta çok büyük bir önem, öneme sahiptirler. Yani gerek Allahu Teala ya kullukta ve gerekse şeytana kullukta korkunun sevginin büyük bir önemi vardır. Araştırın ve dikkat edin ki şunu mutlaka göreceksinizdir ki Allah'a itaat ve isyan konusunda en büyük amil, en bir en büyük etki korkudur. Allah'a Allah'a, Allah'ın emirlerine sarılmak, sarılmada en büyük etki Allah korkusudur. Korkudur yine. Veyahut da sevgidir. Yani Allah'a itaat edenler ondan ve onun hazırlamış olduğu ateşinden korkarak ona itaat ederler. Zaten Allah'ın Azze ve Celle'nin korkusunun yerleştiği bir kalpte başka bir korkunun etki etmesi mümkün değildir. Allah'a isyan ederek şeytana kulluk eden aynı zamanda iblise itaat etmiş olur. Zaten korku olarak iblise itaat ya makam ve mevki korkusundandır. Ya mal rızı korkusundandır. Ve buna benzer bazı yersiz korkulardan dolayı bu korku İblis ve avanelerine sarf edilebilir de aynı zamanda. Ve bu da iblise kulluk manasına gelir. İşte bundan dolayıdır ki Allah'u Azze ve Celle bu konunun önemini belirtip onu iman esaslarından saymıştır. Korkuyu iman esaslarından saymıştır. Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Ey iman edenler eğer gerçekten iman etmiş iseniz Allah'tan korkun. Ey iman edenler, eğer gerçekten iman etmiş iseniz Allah'tan korkun. Bakara 278 Arkadaşlar bu hasletler özellikle korku ve sevgi ve bunun gibi diğer hasletler az önce dedik ya sürekli insanoğlunun kullandığı hayatıyla alakalı sürekli gündemde olan meseledir. İnsan onu eğer bu kulluğunu Allahu Azze ve Celle'ye sarf etmezse muhakkak ki bir başkasına sarf eder. Bunun dışında herhangi bir şey olmaz. Fakat şu şunu belirtelim ki Allahu Azze ve Celle'ye kulluğunu eda etmeyen insanlara baktığımızda bu insanların değişik yani bu kulluğunu Allah'a yapmayan insanlara baktığımızdan, bundan yükselen insanlara baktığımızdan, topluluklara baktığımızda tarihte, bunların bir tek ilahtan kaçıp, bir tek hak olan ilahtan, Allah'tan, kulluktan kaçtıkları zaman, birçok sahte ilaha boyun eğme mecburiyetinde kaldıklarını görürüz. Mesela Allah'a kulluk etmeyen toplumlara bakarsanız, Birçok tanrılara boyun eğme mecburiyetinde kaldıkları görülür. Mesela sevgi tanrısı, korku tanrısı, işte aşk tanrısı, güneş tanrısı gibi birçok tanrıya ateş tanrısı bunlara boyun eğdiklerini görürsünüz. Yani bu Allah'tan gayrı tanrılar öyle öyle sahte bir durumdadırlar ki mesela korku tanrısı bir saate Tanrı'dan korkuldu mu bir daha o sevilmez. Sevilmemiştir. Bu sefer sevilen bir batıl Tanrı'dan korkulmamıştır. Bu yüzden bir değil de bir, birden fazla batıl Tanrı ortaya çıkmıştır. Halbuki allah Azze ve Celle öyle bir ilahtır ki, öyle yüce, şanı yüce bir ilahtır ki, onu bizler hem severiz, hep aynı zamanda korkarız Allah'tan. Allah'tan hem korkarız hem ona güvenip dayanırız. Ve yine Allah'a Allah'tan hem korkarız hem ona tevekkül ederiz. Hem ona boyunayı yeriz. Allah'u Azze ve Celle dolayısıyla bu kulluk namına bize verilmiş olan bütün hasletleri Allah'u Azze ve Celle'ye sarf etme şeyi var, imkanı var. Bunun dışında hiçbir Mabuda bu sarf edilmemiştir. Cem edilmemiştir yani. Yine Allah Azze ve Celle ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah buyurmuştur ki iki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. Bu itibarla yalnız benden korkun. Ayet kerimeyi yine tekrar edeyim. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İki ilah edinmeyin, iki tane ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. Bu itibarla yalnız benden korkun buyurmuştur. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. İtaat davranı O'na yapılır. Hal böyle olunca siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Nahl 51-52 ayet-i kerimeler. Evet, korku gerçekten Allah'a ibadette, isyanda da en büyük amil olarak görülmektedir. Şu imtihan yurdunda elbette ki Rabbimiz iman ettiğini söyleyen insanları bir takım vahim olaylarla, bir takım imtihanlarla sınayacaktır. Bu kaçınılmazdır insanoğlu için. Yani her konuda imtihan edilebilecekleri gibi korku hususunda da insan sevgi konusunda da imtihan edilecektir. Geçmişte yapıldığı gibi, edildiği gibi. Yine bir ayet kelimesinde Allah-u Aziz şöyle buyuruyor. Andolsun ki sizi korku, açlık, mallarından, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmek gibi şeylerle imtihan edileceksiniz. Sabredenleri müjdele buyurmuştur. Eğer insanlar imtihan ettiğini Söylüyor iseler, iman ettiklerini söylüyor iseler muhakkak ki iman imtihanı gerektirir arkadaşlar. Dolayısıyla Rabbimiz bu konuda sadıklarla yalancıları ortaya çıkarmak için inandığını söyleyenlerle şeytan ve avalelerini karşı karşıya getirip bir şekilde imtihan edecektir. Ve yine kitabında Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Muhakkak ki şeytanlar sizi dostlarıyla korkuturlar. Eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. <gülüyor> Ali İmran 175 Ve yine diğer bir ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Öyleyse şunu çok iyi idrak etmemiz gerekir ki arkadaşlar, eğer Allah'tan gelen emir ve mehilere itaat etmek hususunda bizlere şeytan ve yandaşlarının korkuları mani oluyor ise <gülüyor> bu iman ettim iddiası geçerli bir iddia değildir. Tevhidi anladığını ve kavradığını söyleyen bir kimsenin Allah'tan gayrı mercilerden korkarak kendisine emredilen ve mehidilen görevlerini terk etmesi Allah'a kulluğu değil, şeytana kulluğu gündeme getirir. Halbuki tevhidi hakkıyla kavrayan kimseler şu yalancı ve fani dünyada kendisiyle imtihan olunduğu korku hasletini yerli yerince kullanmasını bilip her konuda Allah korkusunu önde tutmalıdır. Çünkü Allah'u Azze ve Celle'nin mükafatı ve cezası vardır arkadaşlar. Bu korku mükafatı celp edeceği gibi cezayı da gerektirebilir. Yerli yerince kullanılmadığı zaman. Allah'ın dinini öğrenme ve öğretme hususunda insanlardan değil de Allah'tan korkmalıdır. Hakkın söylenmesi ve yapılması gerektiği bir yerde Buna mani insanların korkusu değil de Bilakis Allah korkusu Hakim olmalıdır Allah korkusundan dolayı Hakkı söylemelidir Duyulan ve görülen bir Doğrunun yerinde Yerine getirilmesi hususunda Buna mani çevrenin tenkit ve korkusu Değil de Allah Azze ve Celle'nin Korkusu hakim olmalıdır Ve korkunun Arkadaşlar bu saydıklarımın dışında birçok yerde insanoğlunun hayatını değiştirecek, kulluğunu değiştirecek, ona yön verecek çok büyük bir amildir, etkendir. Bu dersimizin özellikle ben fıtratla alakalı kalmasını istedim. Bunu e, belki ileriki zamanlarda fıtratı yaratılışın gayesiyle alakalı olarak da e, ayrı bir ders olarak da sunabiliriz. Rabbimden miyazın Allah Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu, fıtratın icabı olarak bizlere vermiş olduğu hasletleri yerli yerince kullanmayı, sırf Allah için kullanmayı bize nasip etsin. Bu hasletleri Kalplerimize yerleştirmesini, Allah korkusunu, Allah sevgilisini yerleştirmesini diliyorum. Ve Allah hepimizden razı olsun dinlediğiniz için. Evet, Konuyla alakalı sormak isteyen arkadaşlar varsa... Bu iman azalır ve çoğalır. Bu azalmada şey kadar bir küçülür ya da o Şimdi iman artar ve eksilir. Kuluğa Şimdi iman artar ve eksilir. Kulluk derken bu çok e, geniş bir manayı ifade eder. Vallahi şimdi bu, öyle bu, öyle bu, şey tabi. Şimdi öyle şeyler vardır ki insanı e, imanın azlığından dolayı onu günahkar yapar. Ama öyle ameller de vardır ki e, tam manasıyla Allah'a şirke götürür, tamamen şeytana kullu manasına gelir ki bunlar çok farklı. Kimi amel vardır ki insanı günah sahibi yapar dediğim gibi. Anlatabildim mi? İmanın eksikliğinden dolayı. Ama öyle ameller de vardır ki imanla alakalıdır. Az önceki dediğim gibi korkuyla alakalıdır. Korku çok büyük bir etken. Yani bu o insanın işleyeceği amele bağlıdır. Amelin cürümüne bağlıdır. Yani Allah'tan alıkoyan her şey Şeytana itaat manasına gelebilir diyebiliriz. Çünkü Allah'tan alıkoyar. Allah'a itaatten alıkoyduğu için. O yüzden iman artar ve eksilir. İman 70 küsur şübedir. Onun en alası la ilahe illallah en aşağı seviyesi ise yolda ezra verilecek bir şeyi gidermektir. Yani bunu bu baptan da ele alabilirsin. <Sessizlik> Osman sen <gülüyor> internete <gülüyor> <gülüyor> sen gününü internete döndün. Soruma <gülüyor> ayetinde değil de şimdi kafamda kalan. Şimdi insandır bilir. Ee, ya Allah'a ya şeytana koruyacak. O zaman e, kişi yani tek bir şahıs, yüzde yüz, sadece her zaman kulluğuna Allah'a yapamıyor. O zaman e, insan, hayatında iki kişiye kul oluyor. Yani Allah'a, şeytana. Çünkü e, günahtan, tam e, kendini kurtaran hiçbir insan ben bilmiyorum varsa. Yani en ufak bir şeyde bile düşüyor. Ama bu kulluklarda şeytana e, kulluk yapıldığı zaman, Kimisi günah derecesinde yani ikisi de günah da kimisi yapılan kuldur dinden çıkartıyor. Bazısı da çıkartmıyor. Bizim önemli olan burada çıkartanları mı şey yapmıyor? Şimdi, şimdi az önce dedi ki insanoğlu bu dünyada kuldur. kulun dışına çıkamaz. Yani hayatı boyunca kulluğun dışına insanoğlu çıkamaz. Ama bu konuda bu kulluğunu sarf etme konusunda muhayyerdir dedik yani kulluk yapma konusunda mayer değildir. Mecnurdur, kuldur. Fakat bu kulluğunu eda ederken mabudunu kendisi seçer. Ya Allah'a itaat ederken Allah'a yönelir, Allah'ı Rab olarak kabul eder. Ona kulluğunu yapar. Veyahut bunun zıttı olarak şeytana veya onun avanelerini her neyse, onu Allah'tan alıkoyan neyse Allah'ın yolundan Allah'ın helalinden, haramından alıkoyan ne varsa ona kulluğunu sarf etmiş olur. Ha bu konuda yaptığı kulluğun cürmü nispetinde yaptığı ibadetin veyahut da hatanın, günahın cürmü nispetinde cezası vardır. Bu ayrı bir mesele. Zaten bunun e, e, sınırları yine Kur'an ve Sünnet çizer. Tamam mı? Yani imandan çıkaran, çıkarmayan bunları yine Kur'an sünnetten öğrenebiliyoruz. Şu günah çıkarır, şu çıkarmaz diye onu ayrıca yine Kur'an ve sünnete bakarak öğreniyoruz. Cümlenizde.